Merhabalar. Merhaba. Güneşle beraberiz. Güneşter Kola. Müseler Apartman'dayız. Galerinin onda sergisi. 3 hafta mı oldu? şimdi? <gülüyor> Üçüncü haftaya girdi şimdi, evet. Evet. Hmm. Bir bu kadar daha var galiba. Aslında uzatıldı. Yani Mart sonuna mi? kadar uzatıldı şimdi. Şahin hmm. Mart sonu Evet. Dördüncü sergin. Dördüncü sergin, evet. İsmiyle başlayalım. Serginin ismi harekete geçiren Başlığı güçler. Evet. İlk hmm. başta ne ifade ediyor, Belki en sonunda bunu ulaşmak da mantıklı hmm. ama. Müşter derken bir kere sergide senin hmm. e, kumaş üzerine dikişleri hmm. var. Onun haricinde video yerleştirmesi var ve galiba... White box'lar var, işte yerleştirmeler he. var. Evet. Yerleştirmeler var. Bir de serigrafi var. var. Evet, bir de hmm. serigrafi. O da senin yeni mecranı Yeni var, yeni, hani? evet. <gülüyor> Geçmekte. De, sürekli deniyorsun. Evet. Esasında hmm. kumaş da böyle bir e, sürecin sonucuydu. Hmm. De. Evet. Ama e, belki de ufak bir girizgah yapmak lazım. Dördüncü e, sergiledik. Hmm. Buraya gelene kadar hani kimlerle ne oldu, nasıl başladı? Bu sergiye gelene kadar mı? Evet. Mesela bundan önce işte iki sene önce NON'da yeni bir sergi olmuştu. NON'daki ilk sergiydi. Ondan sonra işte Çin'de, e, Kasım'da bir solo sergi olmuştu. Hı -hı. Hem de workshop olmuştu işte bir ayda rezidans vardı. Hı -hı. Bu da onun ardından geldi yani. ve O yüzden bu Harekete Geçiren Güçler ismi de aslında şey gibi hani ...böyle hani kendini yapmaktan alıkoyamadığın işlerin peşine düşmekle ilgili bir şey. Hı -hı. Yani buradaki işlere bakıp harekete geçmek değildi. de... Bu ...biraz tabii. hani beni motive eden şeyler evet. üzerinden. Yani işlerde ya işte. <gülüyor> görülen figürlerin Hı -hı. temsil ettiği Hı -hı. güçlerden. Evet. En niha et. Ya bir de yani elini taşın altına koymak kadar basit bir şey. Yani bir, şey, bir işin peşine düşüp bitirmek falan. Hı -hı. Yani öyle sadece çok büyük harekete geçiren güçler gibi... Tabii tabii. ...tek anlam değil ama her anlamda harekete geçmekle ilgili bir şey. Evet. Iki köpekle karşılaşıyoruz. Evet. Sergiden genellikle en azından serginin diğer figürlerinden ayrılıyor. Bilmiyorum bunun üzerine konuşmaya çok Hı -hı. şey var mı? Aslında giriş ama. yani burası benim için. yani var. Evet yani çünkü direkt kapıdan girince görünen ilk iki işin ve ayrıca içeriği de davet eden bir şey gibi. Bunlar şey yani bir tek bir köpeğin iki tane hareketi aslında adada yaşayan aksak bir köpek. Evet. Aksak yani sopak köpeği ikisi de yani. Burada da, da ışıkla açtımışım. Bu bana evet. çok eski bir fi figürü e, bu diyorum ama Hı -hı. şu anda Rabb'e bile an, anlamamız oluyor aslında. <gülüyor> evet. e, böyle şeyi de hatırlattı. Hani komünizmin kadınını da hatırlattı bir Hı -hı. yandan. Aman hareketi de çok farklı bir yandan. Onda evet. şöyle bir şey var. Ben işte Londra'da bir tane gazette işte bir rezlanse yapmıştım da o sırada işte bir Ulusal Müze'ye bir yere gitmiştim yani. Orada müzede bir de Darwin bölümü vardı. Darwin bölümünde işte bunlar böyle e, cenin, ceninlerin şişede hani sıvılar içinde bekletilmiş halleri var ya. onlardan bir tanesinden etkilendim çünkü içinde yılan vardı. Ve yılan öyle kıvrılarak yukarı çıkıyordu. Benim de derdim aslında hani oradan kanatlarıyla çıkmış biraz hani böyle dönüşüm uğramış bir kadın figürü yapmakta hani oradan evet. çıkıp çıkıp gitmek üzere çıkmamış ama çıkacakmış evet. gibi bir şey. Peki Kumaşı konuşalım mı? Konuşalım. Kumaş neden kumaşı bir şey olarak seçtiğini, zemin olarak seçtiğini, hem yani işlerinin büyük bir kısmı da esasında bir bir bir kısmı tabii duvara da çivilenmiş ama hı hı. bazıları da oradan hani kumaş duvarla işlerin arasında da geliyor falan. Evet, ee, nedir mesela sen resim? Hı hı. Aslında yani benim yani ben şeyim hoşumda, genel değil. şeyim hani eğitimim resim üzerineydi. Hı hı. Ama ben yeterince memnun değildim yaptığım işlerden ve yeni bir şey arıyordum. Nasıl bir materyalle yola çıksam da hani hakikaten ifade etmek istediğim şeyi ifade etsem falan. Ondan sonra işte o Osman Bey'den kumaşları toplamaya başladım. Bunlarla ne yaparım diye düşündüm. Onlar böyle renk parçaları gibi bir araya geldiler falan. Yani bu Hı -hı. uzun bir süreç. 6-7 yıl oldu şimdi tabii. Yani en son geldiği nokta. Şimdi hazır basılı kumaşları da topluyorum. İşte sergrafi de geliyor. Aslında videoda biraz böyle bu çıkıştan yola çıkarak Hı -hı. hani bundan yola çıkarak yaptığım şeyler oldu. Tulbantlar var falan. Yani aslında benim resimlerimi ifade etme şeklim kumaş gibi evet. bir şey, bir de kumaş. Atölyede çalıştığım halinin de biraz ...burayı taşımak istedim. O yüzden duvarları kumaşla kapladım ve üzerine Hı -hı. işleri iğneledim. Hani bana hani çerçevelenmiş ve ne evet, bileyim evet. böyle hani işte buradayım diyenler bir şey tek tek işlerden hepsinin bir arada olması daha doğru geldi bu sergide. Yani aslında biraz Hı. önce söylediğin şey de tamamen tekabül ediyor. Hani seni harekete geçiren başlıca güçlerin içinde o hani kendi atölyen de var muhtemelen. Aynen aynen. Ve ortaya çıkmışlar mesela şu içerideki üç bölüme ayrıldığını söyleyebiliriz genel olarak. Hı sağ tarafta bulunan işlerde böyle bir kolej havası ben hissettim hmm. genel olarak hmm. yani hani o malzemeyi kullanırken o malzemeyi tek başına bir öy olarak kullanıp onları bir araya geçirme belki hmm. de kumaşın hani bir yandan öyle bir imkanı da tabii var tabii. aynen hem kesip yapıştırma hmm. hem aslında videodaki montaj gibi makas var hmm. kesiyorsun ve kat kat çalışabiliyorsun falan çok bana şey geliyor şu anda hmm. zengin geliyor İşte, <gülüyor> kumaş ve şey dediğinde, örgü dediğinde benim ilk şeyki gezerken aslında hani örgünün şey adı. Kafamızda bildiğimiz ilk ça ilk çağrışım daha daha doğrusu Hı -hı. evde oturup işte örgü ören örecek zaman geçiren bildiğimiz Hı -hı. kadın ya da hani ev Hı -hı. kızı mevzuu da var. Hı -hı. Böyle bakmak eee belli bir şey anlamını ortaya çıkarıyor mu acaba işte aslında tersten, tersten bakınca bence baya iyi çıkarıyor yani çünkü ben hani sadece ev içi Hı. bir işte ne bileyim hobin olduğunu düşünmüyorum yani bunu başka bir şekilde ifade ettiğinde başka mecraları da taşıyabiliyorsun ki bunu yapan bir sürü insan var işte kumaş Hı. üzerine bir çalışma yapınca onun illa böyle domestik bir şey anlama gelmesi evet. gerekmiyor benim de derdim aslında tam tersi hani başka bir sözü söyleyebilmek için de bunu kullanabiliriz yani bu malzemeden yola çıkıp <gülüyor> hani öyleymiş gibi hani o, o alana girip oradan başka bir şey söylemek gibi aslında tabii, tabii, tabii. oradan bir yere sığınmak gibi evet, Çin'deki ha. atölyede e, nasıl olduğunu merak ediyorum bir de <gülüyor> şimdi o sergide mekana girdiğinizde sol tarafta seninle atölye çalışmalarının pankart şu, hı hı. Hepsi, pankart, evet, atölye. pankart atölyenin sonuçları var evet. Antakya, Çin ve Bir de İstanbul İstanbul'daki he. çalışmalar evet. e, onlar. Üç farklı hı hı. coğrafya aslında 3'ünde de kadınlarla e, çalıştın. Antakya'yı da ayrıca konuşmak hı hı. ben özellikle isterim çünkü evet. orada bak Buraya biraz uzak olduğundan çok da bilmeyen bilinmeyen dengelerde hmm. var. Hani aile sorunları, ailede yaşadığı, hmm. işte oradaki babanın, oradaki bağışığı, kadının evli yaşarken çektikleri vesaire. Hmm. Çinle başlayalım ama. Tamam. Onların ee, malzeme çıktı tamam. nasıl oldu? Geçelim artık... mi odaya? Olur. Geçelim. E, şimdi burada Çinle yaptığım iş işte bir şöyle gelişti. Biz orada işte Çongqing şeklindeydim ben. Ve Çomçuk Şehir'in de kaldığım yerde böyle tam böyle işte sanat akademisinin, işte sanatçıların kaldığı lojmanların olduğu böyle bir şeydi. Büyük bir alandı yani genelde sanatçılarla beraberdim. Hı hı. Ve orada işte sanatçı kadınlarla çok işte tanıştım, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, stüdyo ziyaretleri falan yaptım. Ve şey çok fazla sayıda kadın sanatçı var. Yani kadın e, sanatçı işte. okudum. Oh, şeyden işte e, akademiden mezun evet, çok e, evet. kadın öğrenci var. Hı hı. Ondan sonra onların hayatları üzerine konuştuk. işte bunlar genelde ya işte çocuk yapıp çocuk bakımıyla uğraşıyorlar ya da işte stüdyoları var bir tarafta. Onlar uğraşırken bir yandan da akademide öğretmenlik yapıyorlar ama böyle hı hı. hani Çin'in güncel sanatçıları arasında çok da kadın hı hı. sanatçı ismi geçmiyor. Bunları falan hı. tartıştık. Ondan sonra işte workshopta da bu konular üzerine ve şehir Üzerine konuştuk çünkü şehir böyle çok şey, çok büyük yani İstanbul'un kaç katı, 36 milyon insan yaşıyor ve böyle şey acayip bir tüketim var, acayip bir üretim var falan. Hı hı. Yani bunun içinde nerede duruyorsunuz? Hani şehirle bağlantınız nedir? Ve mesela yani bu kadar koşturma için hayallerinize zamana yara yaratabiliyor musunuz diye. Bunun üzerine bir çalışma hı hı. yaptık. Hı hı. Ve i̇şte orada çıkan sonuçlardan işte genelde aile hmm. üzerine çıktı. Çünkü tek çocuk yapmak zorundalar. Eğer ikinci çocuk yapmak istiyorlarsa işte hükümete para ödüyorlar falan pasman. Yani mesela dört çocuk yapmak isteyen yani hatta bunun kız erkek kız erkek şeklinde olması, çünkü bir de erkek egemen bir durum da var orada. Hmm. Mümkünse çocuk erkek olsun daha güzel olur falan diye düşünüyorlar. Ama kadınlar da böyle düşünmüyor tabii. Biz de bu konuları tartıştık ve işte imajda bu imaj üzerinde de şey hayal yazıyor. Bir nehir var. Nehirde de beş tane gemi. geminlerin üzerinde ilerleyen beş kadın ve onların kalplerinden çıkan hayaller var. Hayal evet, evet. Evet. Bu hayal mevzunu esasında Hı -hı. yakında da yani bu konsepti <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tartışmıştık esasında kadın evet. sanatçılar hayal ve hakikatü üzerinden. Sonra mı? Sonra. Şimdi diğerlerinden de bahsetmek lazım bence. Yani. Antakya ile başlayalım. Şimdi bunun zamanı neydi? Bu, bu? 2010 Kasım ayı. Çin'deki. Çin'deki bu Antakya aslında ilk benim için de o yüzden ayrı bir yer, önemi var yani Antakya'da ilk ben işte kadınlarla beraber bir workshop yapma durumunu denemiştim yani şey o zaman Antakya bir vardı Arzu yayın taşla işte Desislava diye işte bir, işte Bulgar bir kurator ikisi beraber e, bu bir düzenlemişlerdi ve Arzu'nun bana getirdiği önerilerden biri buydu yani dedi ki işte Antakya'da işte e, çok fazla e, kişi yurt dışında çalışıyor. Evet. Genelde kocalar yurt dışına gidiyor. Arap ülkelerine, İran, Suriye falan. Çünkü sınır ülke, şehri olduğu evet. için, oradan hem de ekonomi de hakikaten çok kötü olduğu için o şehirde e, kocalar yurt dışında çalışıyor. Mesela 20 yıl boyunca yurt dışında çalışıyor ama karısı çocuklarıyla beraber Antakya'da ve bunların iletişimleri genelde telefonla ya da yılda bir kere görüşme <gülüyor> gibi böyle kısıtlı bir şey. iletişim bize bir 5 gün boyunca workshopta bu durumu konuştuk. hani Antakya'da Ee, bu şekilde yaşamak nasıl, geçim derdi nasıl, çocuklarla uğraşmak ya da işte kadınlar çalışıyorsunuz çalışabiliyorunuz şehirle bir bağlantı kurabiliyorlar falan bunları tartışmıştık. Mesela bu imajda da Antakya şehri var, Antakya şehrinden uçan işte 3 tane kuş kuş adam kocalar ve işte yine şehrin üstünde ellerinde bayraklarını taşıyan 10 kadın figürü de e, söylemek istedikleri sözleri söylüyorlar bu durumla ilgili. Daha çok Yani özlem, ekonomik dertler ve e, kopukluk üzerine. Çünkü çocukların işte karnet öğrendi, işte bilmiyorum bir sürü sünnet öğrendi, bir sürü şeyler olurken aslında babalar bunlardan uzak kalıyor. Biraz o da, da yalnızlık yalnızlık. Üzerine, biraz da yalnızlık üzerine oldu. Yalnızlık. Evet. Bu kadınlar da zaten buradaki Hı. şeyler tek biçimli esasında. Aynen. Çünkü bence o hani biraz anonim bir durum her şeyi. İşte Ayşe'nin söylediği değildi. Hani kadınların genel olarak söylemek istedikleri sözler gibi. O yüzden de hepsi aslında aynı figürün çoğaltılmış halleri. Evet. Pankartın içinde pankart taşıyorlar. Aynen güzel öyle. <gülüyor> evet. Güzellik var. İstanbul'da da benzer bir şey var. Evet. Bu en sonuncusu. Bu en sonuncusu evet. Hayal bir atölye sonucunda ortaya Aynen. çıktı. Biraz önce konuşmuştuk. Evet. Mesela burada benim ilgimi çeken yani sonuçta bir pankart estetiği var. Hepsinde bir slogan var Hı -hı. ama. Yani sen benim kızım gibisin yanlış anladım hani biraz önce söylediğin o beş günlük konuşma süresince gerçi biraz daha kısaydı sanırım hı -hı. bu atölyede. Teke ettim ama hı. hani o konuşma içerisinde esasında kadınların gündelik hayatta karşılaştıkları o tüm baskı mekanizmalarının hani ne kadar küçük noktalarda Aynen. ortaya çıktığının çok güzel bir örneği gibi geldi. Bana. Aynen evet. Ben yani tabi senden dinlemek belki daha iyi olur. O i̇şte bu atölyenin şey konusu da işte kadın şiddetine karşı neler düşünüyorsunuz? Neler yapabiliriz? Ne sözler söylemek isteriz üzerineydi. Bu bu atölye çalışmasına Deniz Usoy diye bir arkadaşım var. Beraber çalıştık. Onun için işte bir metin hazırladık işte ve işte workshop'un girişinde bir saatlik bir konuşma oldu. Yani herkesin de katıldığı böyle bir sohbet şeklinde nasıl algılıyoruz biz şiddet nerede başlıyor, nerede bitiyor? Yani ya da işte taciz ya da ilişkilerimiz, günlük ilişkilerimiz nasıl şekilleniyor bu falan. O işte 3-4 saatlik bir atölye oldu ve işte eskizler yazılar çıktı nasıl bir şey ya evrildi baya evrildi çünkü işte kalabalık bir katılım vardı ve işte her bayrağı hazırlayan işte burada kaç tane bayrak varsa işte her bayrağı 3 kişi hazırladı hı hı. ortak bir çalışma oldu evet. arkada da yine İstanbul şehri var ve işte e... yukarıda da böyle bir mütevakat varmış sanki evet o uzun bir kol gibi oldu. eller birleşiyor ve hani evet. artık <gülüyor> birlikte olmak hani iş birliği içinde olmak falan biraz öyle dertlerim vardı evet bir çerçevede konuş. Mor. mor. Evet. <gülüyor> <Yani> belki <gülüyor> evet. şey e, bu konuda yani örgütlenme konusunda kadın sanatlarının örgütlenmesi hmm. konusunda hmm. Türkiye'deki İstanbul'daki tabii. Evet, var. İstanbul değil evet. İstanbul'daki durum <gülüyor> hakkında neler? son güncel durum hakkında bilgi bilgilendirebilir misiniz? Aslında güzel gelişmeler var şimdi. Yani zaten İstanbul'da hala hazırda olan hani büyük bir feminist ...kolektif bir hareketi var işte sosyalist feministler var, Amargi var, morçatı var ama onun dışında şimdi bir sanatçılar, işte küratörler, yazarlar olarak da bir Hı -hı. Kırmızı Kart adında böyle bir kolektif oluşumun içindeyiz şimdi. Çok yeni bir oluşum. Hı -hı. Ve yani uzun bir süre yayılacakmış gibi görünüyor. Şimdi böyle işte ani refleks tepkiler verdiğimiz cinsiyet reklamları medyanın peşine düştüğümüz işte birçok konunun tartışıldığı Hı -hı. bir şey kolektif oluşumu var şöyle. Benim de anda. biraz böyle gelirler. Evet. Evet. Öyle amaçlıyoruz. Hı -hı. O da genel olarak bu şey değil mi? Bürokratik, hani atıl halde. Ne yapalım? Aynen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onu da geçip hani yapalım dışarı ya. çıkalım, yapalım. Tartışalım ya yapalım. Beraber ilerlesin bunlar. Hı -hı. Öyle bir derdimiz var şimdi. Yakın zamanda duyacağız burada. Umarım evet. <gülüyor> tanıyor olabilirlerdi. O, o bir tesadüf ama yani. <gülüyor> Mert oradan sana onu zil göndermedi ama bu aslında bizim radyo çalışanların ortak programı. Program ünlüklerinin şeyinde de, sinyal müziğinde de bir bölümü duyuluyor. Şey <gülüyor> Tam şu bölümü şimdi ne dediniz mi? Evet. <gülüyor> Garip bir kesişim yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Hazavuz'uyla her şey nasıl gidiyor? Bu çok zor bir soru. Özellikle Hazavuz'un olduğunda çünkü Hazavuz'un <gülüyor> evet. özgürlüğü genellikle özgürlükten yana tavını koyan oluşum neyse e, dolayısıyla hani ne yapıyorsunuzun çok net cevapları yok sürekli bir şey yapma halindesiniz son durumu belki konuşuruz. aslında son durum işte Nord Patola kadın verdiğimiz bir tane stüdyomuz var işte bir yıl oldu orada çalışıyoruz orada toplanıyoruz orada işte etkinlikler düzenliyoruz şimdi önümüzde Mart ayının sonunda böyle Halı atölyesi, Atıl Kuntz, Halı Atölyesi mezunları, öğrencileri ve Hazar Uzun'un ortak çalışması sonucu çıkacak bir performans olacak. Adı da garip bir pandik numara iki. Ee, onun üzerine çalışıyoruz işte bu arada. Merkliğe in inerken dikkatli olun. Kaçak Kaçakalı, hoş geldiniz. Bir tabure çekip oturamayınız. Tekinmeyin, rahat atölyedesiniz. Olmaz, Ne zaman demiştin? İşte tam netleşmedi. 23 Mart'ta konuştuk ama tam net bir tarih olmadı. Mart sonuna doğru olacak. Evet. Hı -hı. En son live'da bir konseriniz evet. olmuştu. Evet. Hı -hı. Var mı yakın bir dönemde? Şimdi kesin bir şey yok. Biraz mekan üzerine i̇şte bizim stüdyoda işte aylık etkinliklere devam edelim istiyoruz bir yandan. Hı -hı. Ben şey Hı -hı. sormak istiyorum. Evet. Genel Güneş Terkol'un ki dördüncü kişisel sergisi diyorsunuz. Ya yani bir yandan da Güneş Terkol'un aslında genel olarak kolektif. Hı -hı. ...işlerde de aa, bulunduğunu biliyoruz zaten evet. öyle biliyoruz hatta Hı -hı. hikayetinde. İkissel sergi çok hani birazcık daha frekansla daha büyük. En sonra iki sene önce mi demiştim? İşte bir Çin, Çin dışında, Hı -hı. İstanbul'daki iki sene önce evet. evet. Yani bütün buradaki şey seçimi, iş seçimi nasıl oldu, neye göre oldu belki hani... Bu, Hı -hı. ...şu anda en ucundayız serginin, hani ikinci kısma doğru Hı -hı. geçersek hani senin çalışmalarında neyi temsil ediyor ve genel olarak hani kolektif diye dair de bir şeyler söyleyebilir mi? Hı hı. Onu merak ediyorum. Yani bence şey. böyle hani hani kolektif olmak, beraber bir, çalışmak, işbirliği, dayanışma falan dışında bir de yalnız anlarımız var ya bence onlar da çok kıymetli yani bir şekilde hani öyle onu, onu ittiğin zaman bence zaten pek de bir şey kalmıyor yani kolektif duruş içinde bir yeterli bir tarafı kalmıyor yani kendi duruşunu kaybettiğinde bence yani bu Bu sergide benim daha çok anlatmak istediğim şey oldu yani bu daha çok atöverki sistemde hani bir kadınların durum nerede durdukları, nerelere evrildikleri, hani nereden nereye geçiş yaptıkları, biraz kendi okuduklarından kendi tecrübemden yola çıkarak hani bunları biraz indirilemeye çalıştım. İki yıldır atölyede çalıştım işleri bir araya getirdim aslında. Bunlar da genelde bu çatı altında toplanan işler oldu. Hı hı. Bir de sergin hani diğer ikinci yazısız pankartlar da aslında yine benim o kolektif evet. tam uzak kalamamaktan dolayı yani ürettiğim işler oldu. Yani onlar da burada duruyor şimdi. Aslında serigrafi de öyle gelişti. Serigrafi de ben tek başıma hani diğer kumaşları yaptığım gibi yapmadım sonuçta. Bir, bir takım şeyler diye bir atölyeyle beraber çalıştık. Hani beraber geliştirdik. Nasıl olur bu? Hani nasıl ortaya çıkar? Biraz da deneysel takıldık hani. Evet. Bir sürü baskılar denedik. Nasıl bir yere evrilir? Yani orada da bence ortak bir çalışma evet. gibi düşünüyorum aslında. Çünkü onların verdiği fikirlerle benim söylediklerimi falan gelişti yani. Ortak evet. bir şekilde gelişti. Bir şey, yani Hı -hı. Ben biraz cahilimden de soru olabilirim. Gerçekten merak ettiğim için. Şimdi biraz önce mesela hala atölyesinden kısaca bir evet. bahsetmiştik. Yani şu şu dönemde evet feminist kadın sanatçılar diyebileceğimiz hani bir şey almanı ortaya fakat hani evet. e, senin ya da Atıl Kunduz gibi bazı kolektiflerin Hı -hı. sonuçta biraz kökenleri bu halı atölyesine evet, dayanıyor. Evet evet o güzel işleyici <gülüyor> bir şey. Evet <gülüyor> yani hani buradan o kumaşa, Hı -hı. senin de kumaşa evlenme döneminin acaba ona mı denk geliyor? halı atölyesi e, aynen. her kattı gibi aynen, çok... Aynen aynen o döneme denk geliyor ama halı atölyesi deyince belki herkes şey zannedecektir. Yani dokumalarda halı yapılan bir atölye gibi değildi aslında. halı atölyesi mimarsiyanın böyle en Böyle dışarıda kalabilmiş, adacık olabilmiş noktasıydı. biz orada yani toplantılar düzenliyorduk, işte gün içerisinde tartışıyorduk. Hı -hı. Bir araya geliyorduk aslında, bir araya geldiğimiz bir yerdi. Hani halı yapmak için işte mesela harcadığımız bir yer değildi sadece. Hı -hı. Hani orada başka teknikler tartışılıyordu, gündem konuşuluyordu. O yüzden çok kafa açıcı bir yerdi bence. Hı -hı. Oradan bir sürü şey çıkıyor olması kritik bir şey. O yüzden biz de işimiz aldatıldığını. Hani evet, performansını evet. yapmak <gülüyor> istiyoruz çünkü oradan sadece işte dokumalar çıkmadı, oradan bir sürü fikirler çıktı. Evet. Bence önemli bir yerdi. Peki hala şu an devam ediyor değil mi? Allah yani. devam ediyor. Hala işte Gülçin Aha. ve Yasemin orada işte öğretim görevlileri. Ama işte eski enerjiyi bulamadıklarını söylüyorlar Aha. şimdi. Ama hiç belli olmaz. Yani bir dönem gelir, yeni Hı. öğrenciler gelir, başka bir şekilde Hı. evlilir. Çünkü aslında o dönemi biz beraber yapmıştık onu hatırlıyorum yani. Onlar çekmişti, biz gitmiştik, biz çekmiştik, onlar gelmişti. Hani o güzel bir enerjiydi. O yüzden tek oraya... Yani evet. O fikri tekrar canlandırıyor olmak da o öğrenciler içinde evet, aynen. bayağı bir kıvamıyor. Çünkü aynen. hani hep öyle bütün bölümlerde hep eski Hı -hı. bölümler konuşulur ya efsane merkezinde. Aynen Sizin böyle kanlı canlı Hı -hı. tekrardan bir şey yapacak olmanız yani yeni nesninde pek. Hep... Aynen aynen şimdi beraber Hı -hı. işte öğrenciler var mezunlar var hep beraber tartışıyoruz onlardan şahane fikirler çıkıyor bence bayağı önemli bir şey. Evet. Ve o dön dönemin evet. esasında sanatla uğraşan öğrenciler şu anda Hep beraber iş yaptığınız evet, evet. insanlar, sergilere katıldığınız aynen, insanlar aynen. ve uzunca bir süredir de yaklaşık birkaç aydır da ciddi bir hareketlilik var bize kalırsa bilmiyorum öyle mi o jenerasyonun lokomotifi oldu hatta böyle evet, evet, bir hareketlilik öyle. var hayal bakikatten sonra. Evet. O, O, o cesareti neye bağlıyorsun çünkü bu dışa en azından hı hı. buradan baktığımızda yani bizim üçüncü göz hı hı. olarak baktığımızda bir cesur bir ciset olarak gözüküyor hiç çekmekte vesaire bir ve ortak bir dert var yani o halote hakikatevişin evet. dışarıda durması Aynen. da benzer oldu galiba. Bence o biraz dayanışma içindeyiz. Onun da getirdiği bir şey etki vardır kesinlikle ama hı hı. bence biraz açıklık, netlik ve e, hani bir şeylerin böyle hani net olması üzerinden geliştiği bütün her şey yani müze net olsun, kurumsa kurum net olsun hani bizim galeriyle çalışma ilişkimiz neyse net olsun hani böyle hep e, sözlü kalmasın işte el sıkışmalarla tamam. yani işte birebir konuşmalara kalmasın bunlar açık olsun herkes arası arasında bilinsin paylaşılsın sanatçılar da kendi dertlerini paylaşsın böyle yalnız hissetmesin çünkü biz bir aradayız aslında yani ve bence yeterince kuvvetliyiz evet. daha da bir sürü bin tane iş yapabiliriz beraber. Hani evet. şimdiki bu piyasadaki yükseliş, biraz anaçları bence yalnız ve e, işte kariyer Hı. meseleleri yüzünden de birbirinden ayrı düşürüyor. Evet. O yüzden ben iyi bir gidişat olduğunu düşünmüyorum sadece bu yöne baktığımda. Ama tabii ki dediğin gibi 2-3 aydır da hatta bundan önce de olmuş işte 19 Ocak kolektif olsun, hafriyat olsun, hani onların da bir toparlandı. Hı. Yani biraz geçmişi de hatırladığımız, hani geleceğe de baktığımız bir durum bence. O yüzden Önemli Doğru. yani. Bakalım nasıl gidecek yani, evet, görmek tabii. lazım. Evet. Bizi de bekliyoruz. Evet. Peki. Ha. Bir de aslında şey var, birçok belki dikkat çekip <gülüyor> bitiremiyoruz ama orada gizli bir iş var. Evet, var. <gülüyor> <gülüyor> Onu Sen... meraklılar görsün diye öyle bir <gülüyor> şey içinde koymuştum ama. Orada Max evet. Marks figürü de vardı. Evet, işte. evet. O çok eski bir iş. Öyle yani mi? 2006'da yaptığım bir iş. Yani çünkü işte hazırlamızda klavye çaldığım için işte böyle bir, hani klavye üzerine düşündüğüm bir şeydi hani yeni bir klavye almak, <gülüyor> almamak hani böyle bir şeydi hani evet. o küçük yerleştirmede gizli <gülüyor> arayanlar bulsunlar. Saygı, şunlar Evet. Teşekkürler Güneş'in. Ben için. teşekkür ederim, çok teşekkürler. Oh.